Namazlarımızdan nasıl istifade edebiliriz dört? Emre Acar Kalpleri evirip çeviren Allah'a hamdolsun. Yeryüzünden şirki ve şirk ehlini silen, onlara karşı mücadele eden Resulullah'a ve sahabesine salat ve selam olsun. Kardeşim, nimet olan her şey muhafaza edilmeli ki, Rabbim bizden onu çekip almasın. Namazlarımız imanın içinde bize verilen en önemli amel ve nimettir. Bu nedenle namazlarımızı muhafaza etmek, bizim için bir sorumluluktur. Namazı muhafaza etmenin birçok yöntemi vardır. Bunların içinde en önemlisi, namazlarımızı sevmektir. İnsan sevdiği şeyin kölesidir. Ona olan bağlılığı, birbirine geçirilmiş halka misalidir. Namaza karşı sevgi kalpte yer etmiş ise, insanın ondan ayrı kalması, ve ona karşı nankör olması zordur. Kalpte namaza karşı sevgi beslemek kolay değildir. Bizler, namazlarımı seviyorum demekle namazları sevebileceğimizi zannediyoruz. Oysa sevgi, sevdim demek değildir. Sevgi, kalpte olan duygudur. Seviyorum demekle de ispat edilemez. Müslüman olup da namazı sevmeyen yoktur. Ve hepimiz namazlarımızı sevdiğimizi söylüyoruz. Fakat yaşantımızı ve maneviyatımızı gözden geçirsek görülecektir ki, en çok sıkıntı yaşadığımız veya gevşek olduğumuz ibadet namazdır. Belki de birçoğumuz, ''Vay o namaz kılanların haline ki, onlar namazlarında gaflet içerisindedirler.'' ayetine muhatabızdır. Peki, soruyorum, bu nasıl sevmektir kardeşim? Namazı hem seviyoruz hem de en çok onu eda etmede sıkıntı yaşıyoruz. Burada problem yok mu sence? Elbette problem var. Çünkü bizler namazı sözde seviyor, kalpten sevemiyoruz. Oysa sevgi kalpten ve iştenlikle olmalıdır. Kalp birçok şeye meyyaldir. Kalp bugün namazı severken yarın dünyayı sevebiliyor. Sevgide zemin kaygan ve sabit kalmak oldukça zordur. Kalpte, ibadetlerimize karşı sevgiyi istikrarlı kılmak ancak Allah'ın yardımıyladır. Yani sevgi, Rabbimin dilemesi ve kalbimize yerleştirmesiyle mümkündür. Bunun için dua etmemiz üzerimize bir vecibedir. Kalbimize namaza karşı yer açabilmemiz veya onu sevebilmemiz için dikkat etmemiz gereken ikinci nokta, Allah ve Resulünü sevmektir. Onlara karşı bir muhabbet ve özlem duymaktır. Emirlere riayet, icabet etmek ve değer vermek, emreden de bağlantılıdır. Biliyorsun ki, insan sevdiği kişinin sözünü yere düşürmez. Mesela, sana sevdiğin birisi muhafaza etmen için bir emanet verdiğinde, o emaneti gönül hoşnutluğu ile korur, sevdiğin kişiye mahcup olmamak için elinden geldiğince emanete sahip çıkarsın. Kardeşim, Namazlarımız Allah'ın bizlere olan emanetidir. Onu eda etmek, her vakitte önemle muhafaza etmek bize farz kılınmıştır. Senin bu görevi hakkıyla yerine getirebilmen için Allah'ı ve Resulünü sevmen gerekir. Allah'a hamdolsun ki din olarak İslam'dan, Rab olarak Allah'tan ve Resul olarak Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dan razı olduk. İnsan istemez mi? Her şeyle kendisini feda ettiği imanından lezzet alsın. İmanın gerektirdiği şeyleri yerine getirirken ondan istifade etsin. İnsan istemez mi? Yaptığı amelleri Allah katında makbul olsun. Elbette. Herkes ister, herkes ümit eder. O zaman Allah ve Resulünü seveceğiz ki namazlarımızı sevelim ve ondan lezzet alabilelim. Resulullah şöyle buyurur. Üç şey vardır ki, kimde bulunursa imanın tadını alır. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, sevdiği kişiyi Allah için sevmek ve imandan sonra küfre girmeyi ateşe girmek gibi kerih görmektir. Namazlarımızı kılarken kimin emrettiğini düşünmeliyiz. İnsan yaptığı ameli kimin için yaptığını ve o amelle Kimi razı ettiğini bilirse, o amelini daha dikkatli eda eder. Onun azameti ve yüceliği karşısında namazlarını daha huşu ve reca ile kılar. Kıldığımız namazlar, Allah'ın ve Resulünün emridir. Namaza başladığımız andan, bittiği ana kadar, Kerim olan ve bizleri yaratan Allah'ın huzurundayız. Namazlarını sen Rabbini görmesen de görüyormuş gibi kıldığın zaman, Namazın ihsan, ihlas ve huşu üzere olur. i̇bn Kayyım Rahimehullah namaz kılanları beş mertebeye ayırıyor. Beşinci mertebeyi şöyle zikretmektedir. Kul Rabbinin huzurunda kıyamda durur. Kalbini Allah'ın, Sübhanehu ve Teala'nın arşında Rabbinin önüne koymuştur. Sanki Rabbini izliyordur. Ona bakıyordur. Onun azametini hissettikçe kalbinde ürperti oluşur. Rabbinin ona baktığını hissedince kalbinde haya oluşur. Boynu bükülür, gözleri yaşarır. Rabbine daha fazla dua etmeye başlar. Rabbini kendine yakın hissettikçe sesi daha fazla kısılır. İşte bu namaz mümin için miraçtır. Kardeşim, Allah ve Resulünü sevmek bizim lüksümüze bırakılmamıştır. Birakis bu iman ve küfür meselesidir Allah ve rasulünü sevmek kişiyi Müslüman yaptığı gibi sevmemek ise kişiyi din dairesinden çıkardır Allah şöyle buyurur Bakara Suresi 165 İnsanlar içinde Allah'tan başkasını Allah'a ortak koşanlar vardır Onlar o ortak edindiklerini Allah'a sever gibi severler. İman edenlerin Allah sevgisi ise çok daha sağlamdır. Zulmedenler, azabı görecekleri vakit kuvvetin bütünüyle Allah'ın olduğunu ve Allah'ın vereceği azabın gerçekten çok şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Ebu Rezik Akil'i peygambere sordu. Ey Allah'ın Resulü, iman nedir? Peygamber şöyle cevap verdi. Allah ve Resulünün senin nezdinde her şeyden daha sevimli olmasıdır. Görüldüğü gibi Allah ve Resulünü sevmek imandır. Sevmemek veya başkasını onlardan daha çok sevmek küfürdür. Kardeşim, bir insan Allah ve rasulünü nasıl sevebilir? İslam bize Allah ve Resulünü sevmemiz gerektiğini söyledikten sonra bunun yolunu ve ölçüsünü de göstermiştir. Allah ve Rasulü'nü sevmenin birçok yöntemi vardır. Ben bunlardan birkaç tane maddeyi izah etmeye çalışacağım. 1. Allah ve Rasulü'nün sevgisiyle dünya metanın sevgisi karşı karşıya kaldığında Allah ve Rasulü'nü tercih etmek. Nefsimiz, hanımımız, çocuğumuz, malımız ve oturduğumuz meskenler ve hayatımızda olan birçok şey Allah ve Resulünden daha sevimli gelmemelidir. Eğer Allah ve Resulünden daha fazla seviyor ve onları Allah ve Resulünün önüne geçiriyorsak, Allah ve Resulünü sevmede problemimiz var demektir. Bu aynı zamanda iman problemimizin olduğunu da gösterir. Allah şöyle buyurur. Tevbe 24. Ayet De ki, eğer babalarınız, oğullarınız,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 Fasık olan bir toplum için en değerli olan şey, ayette zikredilen dünya içindeki metalardır. Allah ise bu topluma hidayeti nasip etmeyecektir. Müslüman, Allah ve Resulünü her şeyden çok seven ve onları her şeyin önüne takdim edendir. Bu da Allah ve Resulünü sevmenin sağlaması ve ölçüsüdür. 2. Allah ve Resulünü sevmek, Rasûl'e tabi olmaya ve O'na itaat etmeye bağlıdır. Allah Sübhanehu ve Teâlâ, Kur'an ı Kerim'in birçok yerinde Rasûl'e itaati kendisine bağlamıştır. Hakeza Allah, kendisini sevmeyi Rasûl'e ittiba etmeye bağlamıştır. Allah'ı sevdiğini iddia edenlerin sözünün doğruluğu, Rasule olan bağlılığı iledir. Allah şöyle buyurur. Ali İmran 31 eğer Allah'ı seviyorsanız bana Resule uyun ki Allah da sizi sevsin. Bu ayet sevgide imtihan ayetidir. Allah ve Rasulünü seviyorum iddiasında bulunanların imtihanıdır. Rasulü sevmek ona itaat etmek, emrettiklerini almak, nehyettiklerinden kaçınmaktır. Rasule itaat, ittiba ise Allah'ı sevmek ve Allah'ın da kulu sevmesidir i̇bn Kayyım Rahimehullah yukarıdaki ayet hakkında şunları söyler. Ayetteki Allah da sizi sevsin ifadesi muhabbetin deliline, semeresine ve faydasına işaret etmektedir. Delil ve alametleri Resulullah'a uymaktır. Fayda ve semeresi ise Resulullah'ın sizi sevmesidir. Ona uymadıkça siz onu sevemezsiniz. Onun da sizi sevmesi söz konusu olamaz. Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah kendisinin onları seveceği, onların da kendisini seveceği bir kavim getirir. Maide 54. 3. Allah'ı isim ve sıfatları ile Resulullah'ı ise hayatı ile tanımak ve bilmek. Kardeşim Allah ve Resulünü ne kadar tanırsan, onlara karşı o derece sevgi beslersin. Allah kendisini, isim ve sıfatları ile Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş, Rabbini onlarla tanımalısın. Bu, hem kulluğunu, ibadetlerini güzelleştirir, hem de Rabbine karşı sevgini arttırır. İbni Kayyım Rahimeullah, muhabbeti celbeden sebepleri zikrederken şöyle der. Kalbin, Allah'ın isim ve sıfatlarını mütala etmesi, o isim ve sıfatları bilmesi ve müşahede etmesi ve bu marifet bahçelerinde ve vahalarında seyahat etmesidir. Her kim Allah'ı isim, sıfat ve fiilleriyle tanırsa hiç çaresiz onu sever. Kardeşim, senin Rabb'in rahmandır. Günahlarını bu sıfatı ile rahmet ederek bağışlar. Senin Rabb'in Rezzaktır. Bütün insanlığa karşılıksız her gün rızkını göndermektedir. Senin Rabbin alimdir. Sana bilmediğin birçok şeyi öğretti ve öğretmektedir. Senin Rabbin azizdir. Seni ve ümmeti düşmanlara karşı bu sıfatıyla aziz kılar. Zaferle müjdeler. Evet kardeşim. Rabbimiz isim ve sıfatları ile bizimle beraberdir. Bizler de Rabbimize karşı İsim ve sıfatlarını bilerek sevgi ve kulluğumuzla yakın olmamız gereklidir. Bu da Rabbimizi tanımakla mümkündür. Hakeza, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem de yaşantısı ile tanımalısın. Peygamber, sana vahyi tebliğ ve tebyin etmiştir. Şirk ve şirk ehline karşı nasıl muamele edeceğini, Rabbine karşı nasıl kulluk edeceğini öğretmiştir. Sana imtihanlara karşı nasıl sabredeceğini, fitneler zuhur ettiğinde ayaklarını nasıl sabit kılacağını beyan etmiştir. Peygamberin hayatını okuyarak tanımalısın ki ona karşı sevgin artsın. Sevgi, sevdiğin kişinin tarihini okuyarak ve onu örnek alarak artar. Hatırlarsan okullarda bizlere Osmanlı'nın icraatlarını okuttururlar ve anlattırırlardı. Bundan dolayı Osmanlı'ya büyük bir muhabbet ve sevgi duymuşuzdur. Aynı durum Resulullah'ın tarihi içinde geçerlidir. Resulullah'ın yaşantısını bilirsek, ona karşı sevgimiz de artacaktır. Kardeşim, zikretmiş olduğum sebeplere dikkat edersek, Rabbimin izniyle Allah ve Resulüne karşı sevgimiz artacaktır. Böylelikle Allah ve Resulünün namaz gibi birçok emirlerini severek, Hakkını vererek yerine getireceğiz. Nasıl ki sahabe ve selef Allah ve Resulünü severek emrettiklerini yerine getirmişler, amellerinden lezzet almışlar, hakeza bu noktalara dikkat edersek aynı durum bizler için de kolay olacaktır. İşte kardeşim, Allah ve rasulünü seven ve namazlarını huşi ile kılan, namaza karşı muhabbet besleyenlerin misalleri. Abdullah bin Zübeyir Medine'de ilk doğan çocuk, sahabenin küçüklerindendir. Aynı zamanda muhacirin gençlerinin, kahraman ve fakih olanlarındandır. Biliyorsun, Emeviler başa geçtiği zaman insanlara zulmedip, İslam hukukunu yerle bir ettiler. İşte o zaman önce Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin reyhanisi Hüseyin radıyallahu an, sonra Abdullah bin Zübeyir, radiyallahu An, Emevilere karşı ayaklandı. Abdullah bin Zübeyri emirlerinden birisi şöyle anlatıyor. Zalim haccaç Kabe'yi kuşattığı zaman, mancılıklar ile Kabe'ye ateş topları fırlatıyordu. Ta ki Müslümanlar Kabe'den çıksınlar diye. Vallahi Abdullah bin Zübeyri gördüm. O namaz kılıyordu. Ateş topları yanına düşüyordu. Ben, Abdullah bin Zübeyir'in ateş topları düşmesine rağmen sağına ve soluna iltifat ettiğini görmedim. Saatler boyunca Rabbine kıyam etti, namaz kıldı. Kabe başına yıkılıyordu. Fakat o Rabbine yönelmiş, gözü başka bir şey görmüyordu. Veysel Karani Tabi'nin en faziletlerindendir. Bir gün bir arkadaşı Veysel Karani'yi ziyaret ediyor. Bizlere ziyaretini şöyle anlatır. ''Sabah namazını kılmıştık. Veysel Karani evine gitti. Ben de arkasından gittim ki onu ziyaret edeyim, onunla muhabbet edeyim.'' diye. Veysel Karani'ye yaklaştım. Oturmuş, Allah'a tesbih ediyordu. ''Kendi kendime zikrini bölmeyeyim, tesbihini bitirsin, ondan sonra yanına giderim.'' dedim. Tesbih bitti. Kuşluk vakti girdi. Kalktı namaz kılmaya başladı. Kendi kendime, ''Kuşluk vaktinde...'' 2, dört veya altı rekat namaz kılar. Bitirdikten sonra yanına giderim dedim. Sonra öğle namazına çıktı. Ben dedim ki, bari öğle namazını kılsın, öğle namazından sonra sohbet ederiz. Evine geldi, tekrar namaz kılmaya başladı. Bu namazı ikindi namazına kadar sürdü. Sonra ikindi namazına çıktı, geri geldi. Ben dedim ki, ikindi namazından sonra namaz kılmak mekruhtur. Herhalde namaz kılmaz, o zaman sohbet ederiz. Vesel Karani oturdu, akşam ezanı okununcaya kadar Allah'ı zikretti. Sonra geldi, akşam namazını kıldı. Ben dedim ki, akşam namazından sonra oturur, sohbet ederiz. Kalktı yası namazı okununcaya kadar namaz kıldı. Yasıdan sonra eve geldi. Ben tekrar sohbet etmek istedim, o tekrardan ayağa kalktı, namaz kılmaya başladı. Tam ben pes edecekken, Veysel Karhani'nin şöyle dua ettiğini duydum. Ya Rabbi, uyuyan gözden ve çok doyan karından sana sığınırım. Kardeşim, sana Rabbimin şu ayetlerini hatırlatıyor, seni Rabbime emanet ediyorum. İbrahim Suresi 40 İbrahim Rabbine şöyle dua etmişti. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle.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 Gelecek sayıda buluşma ümidiyle. Bu yazı Tevhid dergisinin 25. sayısında yayınlanmıştır.